Oturduğumuz odada Kur'an-ı Kerim bir duvarda asılıysa veya bir rafta varsa ayaklarımızı uzatarak oturabilir miyiz? Elbette Kur'an-ı Kerim'in manasına, onun buyruğuna, mesajına saygılıyız. Çünkü kelamın, Kur'an'ın sahibi Allah Teala'dır. Sözlerin en güzeli, en yücesi onun sözü. Böyle bir Allah'ın kopmaz ipine sahibiz. Kur'an değil mi? Allah'ın yeryüzündeki sağlam ipi. Kur'an ve sünnet. Peygamberimizin veda hutbesinde ifade ettiği, size Kur'an'ı ve sünneti bırakıyorum. Ona sarıldığınız sürece sapmazsınız. Evet. Kardeşliğiniz, birliğiniz, beraberliğiniz dağılmaz. Zaafa uğramaz. Biz Kur'an'a çok büyük saygı gösteririz. Özellikle bizim millet varlığımız değil mi? Kur'an'ı beli üzerinde tutmak, efendim, daha üstte başımızın hatta üstünde bir mekana asmak gibi. efendim, Bu Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim'in sahibi, e, kelam sıfatına sahip, Rahman'a olan saygımızdan, bağlılığımızlandır. Kuşkusuz bu saygıyı gönül ister ki onun manasına, içeriğine, e, muhteviyatına da gösterelim. E, dolayısıyla biz, Kur'an'a karşı ayağımız uzatmadan oturmaya çalışırız. Kıbleye karşı yine uzatmadan oturmaya çalışırız. Ama Kur'an'a karşı değil, kıbleye karşı da değil. E, normalde insanın ayağını uzatarak evinde e, oturmasında hiçbir sakınca yoktur. E, oturabilir. Ama dediğimiz gibi e, karşıda Kur'an olmaması, değil mi? E, ölçüdür. Zaman zaman. Hacca Umre'ye giden kardeşlerimiz ifade ederler. Hocam biz biliriz ki Kur'an'ı biz hep belimizin üzerinde, göğsümüzün üzerinde, efendim, yüksek yerlere, duvarlara asmak gibi baş tacı ederiz. Kur'an bizim başımızın tacı, kuşkusuz. Ama görüyoruz orada işte Kur'an yerlerde yani kütüphane veya raflar yapılmış değil mi? Mekke, Medine'de ve Arab ülkelerin pek çoğunda var. Yere koyabiliyor adam mesela. Bizim kültürümüzde yok. Evet Kur'an'ın kelamına kuşkusuz saygı duyacağız. Ama biz yine de bu derin bağlılığımızın bir göstergesidir. Buna karşı hoş nazar atfedemiyoruz. Hemen kaldırmak, Başının altında bile koymak manzaralarıyla karşı karşıya kalabiliyor değil mi giden kardeşlerimiz biliyor. Yani Kur'an'a yine. Manasına elbette ölçü, asıl ölçü saygıdır. Ama onun e, Mus'hafa da bir saygı duyarız. En güzel hatlarımız değil mi? Hat sanatımızı. Evet. Kur'an nüshalarında e, göz nuru ortaya koymuş hattatlarımız, nakkaşlarımız onun etrafını süslemiş. Teship sanatı gelişmiş. Kur'an'ın dışını değil mi? Dolayısıyla e, bu bizim mukaddesiyata verdiğimiz değeri gösterir. Mevla Kur'an'ın nurlu yolundan bizleri ayırmasın. Amin Şu an başlayalım. etrafında birleşelim.